Nuh'a emredilen dinde şeriatımız ise Yakub'e emredilen de şeriatımız mıdır? Dolayısıyla hırsızlık yapanın alıkonulması da bizim şeriatımız olmuyor mu? Teşekkürler. Şimdi ayeti okurken eksik okumayalım. <gülüyor> orada şöyle bir ifade var, bakın bu Yusuf suresinin 76. ayeti. Bakın orada diyor ki, مَا كَانَ الْيَأْخُذَ fi ف۪ي د۪ينِ Melik'in dinine, melik'in e, din kelimesi ceza kanunu manasına da gelir. Melik'in kanunlarına göre şeyi kardeşini başka şekilde alıkoyamazdı Yusuf Aleyhisselam. İlla en yaşa Allah, tabi Allahü Teala tercih etmiş, özel bir emir vermiş başka, yoksa kardeşini alıkoymasının tek yolu bunu yapmaktı diyor.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 Şura suresi 40. ayet ve cezaüsiyyetin seyyetimizle. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı götürürkenki pozisyonu Yusuf Aleyhisselam onlara tekrar yaşattı orada. Bünyamin'i alarak aldığı zaman. Peki Yusuf Aleyhisselam'ı orada kuyuya attılar değil mi? Babalarına gelip ne dediler? kurt yedi falan dediler.